Münafikun Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu atlanılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim İza câeke el münafikûne qalû neşhedu inneke le rasûlullâh وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah, senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah, münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor. اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Velike bi annahum amanu thumma kafarû ala kulûbihim fehum la Bu onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar. Ve eğer onları görürsen, bedenleri hoşuna gider ve onların söylediklerini dinlersin sanki onlar كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَحْدَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağrışın kendi aleklerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar. Onlara gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Sen onlara bağışlanma dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Hümul lezîne yekûlûne lâ tunfikû alâ men'inde rasûlillâhi hattâ yanfadû ve onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar savaştayken eğer Medine'ye dönersek Andolsun ki daha güçlü olanlar daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, Peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. İyâ ay yuhallâtîn amanûlâtülhikûm amwalûkum vâlâ ey iman edenler sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır وأنفقوا مما رزقناكم من طبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım diyeceği an gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayayım. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.